Bismillahi r-Rahmani rahim Alhamdulillahı Rabbi al ala Muhammedin. Ve ala ve ve hamd. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği. İki cihan serveri aleyhissalatü vesselama salat ve selam, onun mübarek ellerinde yetişen, adını bilip bilmediğimiz, nübüvvet bahçesinin gülleri olan ashab-ı kiram efendilerimizin hepsine selam, bugün adına meclis kurduğumuz Abdullah İbni Amr'a selam ve o meclise uzaktan yakından teşrif eden siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir şeyde ittifak edip yürüsek beni mazur görür müsünüz? Hiç alkışlamayın. İlle de alkışlayacaksanız en son Abdullah İbni Amr için alkışlayın olur mu? Evet aziz kardeşlerim. 82 il 82 sahabi diye bir yola çıkıldı. Elhamdülillah Allah'a yüz binlerce kez şükür olsun ki bugün 53. durak olan Çankırı'ya geldik kavuştuk. Bugünkü durakla birlikte yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her ilde bir sahabi efendimizi anlatıp 14 asır öncesinden yaşamış ama tarihe gömülmemiş. 14 asır sonrasına da söz söyleyen, dünya devam ettikçe de söyleyecek olan, o peygamber medresesinin güzide talebelerinden biri olan, Abdullah İbni Amr İbni As, radıyallahu anhuma diyeyim, siz anlayın onun babasının da sahabi olduğunu, Allah ondan da babasından da ebeden razı olsun, Böyle büyük bir sahabi efendimiz de sizin nasibinize düştü. Neden Çankırı'da Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'ı anlatacağız? Ve neden bugün ser levhamız özellikle işin bidayetinde başlık olarak belirlediğimiz cümle bir ahlak kahramanı onun için birkaç şey söylemem lazım. Allah kendilerinden yüz binlerce kez razı olsun ki ecdadımız olan Osmanlı, 600 yıl hatasıyla sevabıyla 600 yıl uzun bir süre, 6 asır İslam'a bayraktarlık yapmış, İslam'a hizmet etmiş bir nesil. Onların İslam'a hizmet alanlarını şöyle saatlerce saysak yine bitiremeyiz. İlimde deseniz böyledir askeri sahada deseniz onlarca şey söylenir mimari alanda söyleseniz onlarca şey söylenir tebliğ ve davet adına yaptıkları zaten sahabinin yaptıklarından farklı değildir onlarca şey söylenir söylenir de söylenir Osmanlı'nın Anadolu topraklarına yaptığı en önemli hizmetlerden bir tanesi İlk besmelesini buradan çekmiştir. Darul hadis dediğimiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu sözleri anlaşılsın. O sözler üzerinden din selim bir biçimde anlaşılsın kavransın ve yaşasın yaşansın diye buralara darul hadis diye hadis evleri diye evler kuran talim yuvaları açan ve buralarda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o mübarek sözlerini nesillere duyurma adına gayret gösteren o ecdadımızın bu güzel hatırasını yad etme adına buraya bir hadis alanında ayrıcalıklı olan sahabi efendimiz lazımdı. Osmanlı'nın yaptığı o hizmet dini ne kadar doğru anladıklarının en önemli işaretidir. Bakın bugün İslam'a saldırmak için fırsat kollayan güçler kimler onlar? İçten var dıştan var siz biliyorsunuz. Bu güçler Kur'an'la başa çıkamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Onun için Kur'ancı yimi gözüküp aslında Kur'an'ın hayattaki yürüyen hali olan Aleyhisselat ve selam efendimizin mirasına hedef alıyorlar ve o mirası gözden düşürme adına, değerden düşürme adına gayret gösteriyorlar. Onların bu yaptıkları asla Kur'an'a hürmet değil adına ne derlerse desinler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi siz nasıl Kur'an'dan ayırabilirsiniz? Onsuz Nasıl Kur'an'ı anlayabilirsiniz? O ilk nesil sahabe nesli yaşayan Kur'an olarak onlar, onları siz devre dışı bıraktığınız zaman nasıl Allah'ın manasını, maksadını bizden istediklerini kavrayabilirsiniz. Osmanlı bunu bildiği için dinin selim bir biçimde anlaşılmasının yerinin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde yattığını çok iyi biliyordular. Onun için doğru bir peygamber algısı. Peygamberi Allah'ın koyduğu yerde anlayıp, onun ümmetiyle arasındaki hukuku kavrayıp, o hukukun gereklerini yerine getirme adına bir çaba, 600 yıllık Osmanlı'nın da en büyük çabası olmuş. Ve bu gayretini, ne güzel bir iftihar sizler için Çankırı'dan başlatmış. Darül Hadis'in Anadolu'daki ilk ayağıdır. Başka yerlerde söylenir ama tarihi bilgiler bunu doğrular. Buradan başlamış. Öyleyse eğer benim Çankırılı kardeşlerim başka Müslümanların bir tane sorumluluğu varsa... Ecdadın size emanet ettiği o değerden dolayı sizin iki tane sorumluluğunuz var. Bu topraklara ekilen o tohumu zayi etmeyeceksiniz inşallah. Ve Resulullah'ın o kutlu sözleriyle onun sünnet diye bize miras bıraktığı sarıldığımız zaman asla dalalete sapmayacağımız iki büyük emanetten biri olan sünnet ve onun Allah kelamı olarak Kur'an ikisi birbirinden ayrı değil birbirinin rakibi değil birbiriyle anlaşılabilecek iki kanal bunlar temel kaynaklar onların anlaşılması ve yaşanması konusunda size çok iş düşüyor. Ben o işleri yapabileceğiniz konusunda da umudum var Allah beni o umudumdan geri koymasın sizi de yapacaklarınızdan geri bırakmasın inşallah. Peki neden hadis deyince biz neden bir Ebu Hureyre'yi değil neden bir Ayşe anamızı değil neden bir Enes bin Malik'i değil neden bir Cabir bin Abdullah'ı değil neden bir Abdullah İbni Abbas'ı değil bu saydıklarım kim biliyorsunuz değil mi? Sahabe nesli içerisinde muksirun dediğimiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Sözlerini diğer nesillere aktarma Adına bir yönüyle Kurban olan bu işe istihdam edilen bu işin Adamları olan ve Resulullah Tarafından adeta Bu işin Çilit isimleri olarak Belirlenen onlardan Biri değil de Abdullah İbni Amr Bir ayrıcalığı var onun Nedir biliyorsunuz değil mi Abdullah İbni Amr Bugünkülere de bir cevaptır aslında bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kutlu sözlerini Daha Resulullah hayattayken yazmaya başlıyor Bu konuda onun ayrıcalıklı bir yeri var Onun için bir hadis ansiklopedisi olan Ve Resulullah'ın mübarek lisanından Bize tam 5374 tane hadis rivayet eden Ebu Hureyre bile şunu diyecektir Evet ben de rivayet ettim o da rivayet etti ama o benden üstündür. Çünkü o yazardı ben ise yazmazdım diyecektir. Böyle bir ismin darul Hadis'in merkezi olan bir yerde anılması herhalde isabet olsa gerek. Sahabe itiraz ediyor. Ey Abdullah diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bir beşerdir. O da bazen kızgınken bir söz söyler. Sevinçliyken bir söz söyler. Sen Resulullah'tan ne duyarsan yazarsan eğer onları gelecek nesiller onları okuyunca sıkıntı içerisinde kalabilirler. Onun için yazmayı bırak. Abdullah İbni Amr şunu diyor. Varayım Allah Resulüne sorayım. Eğer yaz derse yazmaya devam edeyim. Bırak derse bırakayım. Varıyor efendimize. Ya Resulallah diyor biliyorsun ben senden ne duyuyorsam yazıyorum. Arkadaşlarım beni, beni bu konuda uyardılar ve yazmamamı söylediler. Gerekçeleri de şu siz ne buyurursunuz yazayım mı yazmayayım mı? Efendimizin sözü şudur yaz yaz ve el şöyledir Efendimiz'de Mubarek mübarek ağzını işaret ederek yaz. Bu ağızdan Allah'ı hoşnut etmeyen tek bir kelime çıkmaz. Öyleyse eğer izni veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse ise durur mu Abdullah İbni Amr? Yazmış bir rivayete göre tam bin hadis bir başka rivayete göre altı yüz hadis. Ama bugün biz hadis külliyatından onun rivayetlerinin 700 tane olduğunu okuyoruz. Demek ki 600 ile 1000 arası rivayet yazıyor, yazıyor, yazıyor. Bir çuval tutuyor ve onu hayatı boyunca en önemli hazine olarak saklıyor. Ona onun adını Kitabu Sadıka, es sayfetü Sadıka koy koyuyor. Doğru sayfeler diye koyuyor. O mektupları o risaleleri o kağıtları da en önemli ta talebesi olan ve tabiin neslinin adeta bir devi ilimle uğraşan hocalarım çok iyi bilecekler nasıl bir isimden şimdi bahsedeceğim mücahide onu bırakıyor Mücahid de nesillerden nesillere aktarıyor Abdullah İbni Amr'ın Çankırı'da anlatılmasının hikmeti budur Resulullah'ın dünyasından yazarak bize hadisleri intikal eden Dini yaşama ve yaşatma noktasında önümüzü aydınlatan hadisleri bize miras olarak bırakan Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama olan sünnet adına söylediklerini Kayıt altına alarak bize intikal ettiren o büyük insan Eğer hadisten bahsedilecekse Öne alınacak isimlerden biri olduğu için bu gece biz onun misafiriyiz. Peki neden bugün bizim meclisimizin adı bir ahlak kahramanı? Ahlakın ne kadar önemli olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ahlak olmazsa Müslümanlık kemale ermiyor. Ahlaksız Müslüman iki kelime birbirinin yanına da yakışmıyor olmuyor da. Ama siz bakmayın bugünkü halimize. Ben şimdi halimizi resmederek şu güzel meclisin havasını bozmak istemem. Ama ne yazık ki ahlakı temsil etmekle mükellef olan biz Müslümanlar üzülerek söyleyelim ki bu te temsiliyette sınıfta kalmışız. Ahlak hayatlarımızdan dışarıya yansımıyor. Konuştuğumuz zaman bizden iyi Müslüman yok. Benim yaptığım gibi ama ticaret yaptığımız zaman ama komşuluk yaptığımız zaman ama yolculuk yaptığımız zaman ama aynı davaya inanıp aynı davanın adamları olduğumuz zaman ama bir şekilde hayatın içerisinde bağ kurduğumuz zaman peygamber Aleyhisselatü vesselamın bize öğrettiği şekliyle ne yazık ki ahlakı hayatlarımızda tesis kılamıyoruz. Abdullah İbn Abbas. Din dört katlı binadır dedi. Birinci katında akide var dedi. İkinci katında ahlak var dedi. Üçüncü katında ibadet var. Dördüncü katında muamelat var dedi. İmandan sonra ahlakı saydı. İbadetten önce ahlakı saydı. Ama buna rağmen ahlak biz Müslümanların hayatında olması gereken yerde durmadı. Kur'an gözümüzün içine soka soka. Bizim peygamberimizi hem de nübüvvet öncesi halini dikkat buyurun. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ azim dedi. Muhakkak ki sen muhteşem bir ahlak üzereydin dedi. Böyle olduğun için yani el-emin olduğun için el-resul oldun. Muhammedül emin olduğun için Muhammedun Resulullah oldun dedi dedi. Ama biz bu dediklerini sadece işittik, gereğini yapmadık. Yapmadığımız için bize bakıp da kimseler ne Allah'ı, ne Resulullah'ı, ne Kur'an'ı, ne sahabeyi hatırlamadı. Adlarımız güzel, Allah analarımızdan, babalarımızdan razı olsun. Adlarımızı Muhammed koydu, Ahmet koydu, Mustafa koydu. İsmail koydu, İbrahim koydu, Hatice koydu, Abdullah koydu. Ama bizim tatlarımız Müslümanlık tadına pek uymadı. Hal böyle olunca bizim sahabeden öğreneceğimiz en önemli esaslardan bir tanesi ahlaktır. Bunda hemfikiriz. Peki niye özellikle Abdullah İbni Amr'dan ahlak öğrenelim? Onu da dersin sonunda öğreneceksiniz. Öyle bir hayat ki ahlak adına bir temsiliyet. Ağzını açmış ahlak demiş. Adım atmış ahlak demiş. Evlenmiş ahlak demiş. Resulullah'ın dizlerinin dibinde oturmuş ahlak demiş. Resulullah'tan hadisler duymuş bize aktarmış. Aktardığı hadislerle de ahlak demiş. Ahlak ahlak ahlak diyerek gitmiş. Madem öyle yapacağımız iş belli. Bir ahlak kahramanı dediğimiz zaman ahlaka ait çok şeyler öğreneceğimiz o güzide neslin içerisinden o ismi seçmemiz de yaşadığı hayatın bir işareti olarak önümüzde duruyor. Allah bana anlatabilmeyi gerçek manada yansıtabilmeyi size de anlayabilmeyi nasip eylesin. Aziz kardeşlerim. Bir sahabe efendimizi çok iyi tanıyabilmenin beş temel yolu var. Bu beş tane ana kaynaktan biz sahabe efendimizi kamil bir biçimde anlayabiliriz. Nedir bu beş temel esas? Bir, kendi hayatının üzerinden. İki, sözlerinin üzerinden. Üç, çağdaşlarının onun hakkındaki sözlerinin üzerinden. Dört Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu hadislerin üzerinden. Beş semanın dilinin üzerinden. Ne demek bunlar birer cümleyle açıklayacağım çok fazla detaya girmeyeceğim. Birincisi hayatının üzerinden bir sahabe efendimizi anlayabilmenin en önemli yolu odur. Onun için biz kaynakların içerisine dalarız. Türkçe biliyorsak Türkçe Arapça biliyorsak Arapça başka bir dil biliyorsak başka bir dil Allah Resulü'nün o güzide neslini bize tanıtan kaynaklar üzerinden Resulullah'ın o güzel talebelerini anlamaya çalışırız. El İsab'e onlardan birisidir ana kaynaklardan İbnül Esir'in Ustul Kabesi onlardan birisidir İbn Abdilber'in El i̇stâbı onlardan birisidir Zehbin'in Siyeru Alamun Nübelası onlardan birisidir Tecridi Esma'yı Sahabe onlardan birisidir Türkçe kaynak olarak da Hayatu Sahabe onlardan birisidir. İkincisi kendi sözlerinin üzerinden söz kişinin aynasıdır. Biz bir sahabe efendimizin kaynaklarda geçen sözleri varsa eğer o sözlerinin üzerinden o sahabe efendimizi anlarız. Çünkü o yansıtır onun kişiliğini şahsiyetini hassasiyetini dolayısıyla o da bizim için önemli bir kaynaktır. Üçüncüsü çağdaşlarının sözlerinin üzerinden yaşadığı o zamanda ister dost olsun ister düşman olsun. O sahabi efendimiz hakkındaki sözler de bizim için önemlidir. Mesela Ebu Cehil bir şey demişse eğer Abdullah İbn Amr için o bizim için önemlidir. Dedesi biraz sonra bir iki cümleden bahsedeceğim size. As bin Vail onun için bir şey demişse o bizim için önemlidir. Başka sahabi efendilerimiz onun için bir şey söylemişse bizim için önemlidir. En önemlisi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söyledikleridir. Eğer Efendimiz o sahabi efendisi Efendimiz için bir şey söylemişse o bizim için önemlidir. Dördüncüsü rivayet ettiği hadisler üzerinden. Her bir sahabi efendimizin rivayet ettiği hadis bir yönüyle o oh sahabi efendimizin şahsiyetinin anahtarları niteliğindedir. Beşincisi de semanın dilinin üzerinden yani ayetler üzerinden. Peki Kur'an bahsediyor mu sahabiden? Elbette ki bahsediyor. Siz bakmayın Kur'an sadece 6. asırda iki isimden bahseder. İsim olarak açıkça iki ismi söyler. Biri dosttur biri düşmandır. Dost olan... Ahsap suresinin 37. ayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlatlığı olan Zeyd İbni Haris'e düşman olan da Resulullah'ın amcası olan Ebu Leheb. İkisinin dışında isim vermez. Ama hangi ayeti okusanız aslında o ayetten bir sahabiyi okursunuz. Onun için biraz önce filmden bir cümle duydunuz. Onlar yürüyen ayetler, ayetler onlar hakkında iniyor. Onlar yürüdükçe ayetler iniyor. Ayetler yürü, indikçe onları yürütüyor. Çünkü ayetler onları şekillendiriyor. Hal böyle olunca Allah aşkına ben susayım siz söyleyin. Siz Tevbe suresinin 40. ayetini okuyunca Hazreti Ebu Bekir okumuyor musunuz? Fatır suresinin 8. ayetini okuyunca Hazreti Ömer'i ve Ebu Cehil'i okumuyor musunuz Zümer suresinin 9. ayetini okuyunca Hz. Osman'ı okumuyor musunuz Bakara suresinin 247. ayetini okuyunca Hazreti Ali'yi Süheybi Rumi'yi okumuyor musunuz minel müminine ricalun sadaku ayetini okuyunca aklınıza kim geliyor Allah aşkına musab gelmiyor mu Abdullah İbni Caş gelmiyor mu? Hazreti Abbas, Hazreti Hamza gelmiyor mu? Sad İbni Rebi gelmiyor mu? Aslında o ayetler onlardan bahsediyor. Hal böyle olunca ayetler bize sahabeyi anlatıyor aslında. Dolayısıyla Kur'an'ı biz bu nazarla da okuduğumuz zaman hangi sahabi efendimiz, hangi ayetle ilişkilendirilerek bir şekilde o sahabiyi tanıtacağımız şekliyle bize anlatılır ona ait de bilgiler mevcut. Şimdi bu söylediklerimin hepsi bir mukaddime olsun. Sakın korkmayın. Hocanın mukaddimesi bu kadarsa arkası ne kadar gelecek diye takatlerinizi zorlamayacağım. Bunların üzerinden gelin biz Abdullah İbni Amr'ı bir tanıyalım. Babası kim? Amr İbn As. Dedesi Asbin Vail. Asbin Vail'in adını bilmeyeniniz yoktur. 13 yıl Mekke'de İslam'ın sesini kısma adına gayret gösteren Mekke'nin müşrik liderlerinden birisidir. Onun Habbab İbni Eretle bir hikayesi var. Şöyle biraz araştırın, okuyun. Nasıl düşmanlıkta zirve olduğunu görürsünüz. Onların ailesi oğulları Mekke'de İslami davete karşı gelen ve bu karşılığı aile bazında devam ettiren üç aile. Beni Ümeyye, Beni Mahzum ve Sehm oğulları. Bu üçü ve o Sehm oğulları Amr İbn As'ın ve oğlu Abdullah'ın kabilesi. Onun babası Amr İbn As. Ondan bahis açsak zaten bize saatler lazım. Arabın dâhisidir. Çok farklı bir sahabi efendimizdir. Bakmayın onun hakkında ileri geri konuşulduğuna hayatına bir kamil bir halde okuduğunuz zaman onun hayatı bize çok şeyler söyler. Evet İslam'a ilk dönemlerde karşı olmuştur. Ama sonradan çok iyi bir Müslüman olmuş ve Resulullah'ın da taltifine takdirine mazhar olmuş birisidir. Annesi Rayta İbni İbinti Münebbih El Haccac. O da aynen... Amr az As gibi yıllar yılı İslam'a karşı. Ne zaman doğuyor Abdullah ibn Amr? Tarihe dikkat edin. Miladi 615. Yani hicretten 7 yıl önce. Yani İslam gelmiş o günlerde. O 7 yaşına vardığı zaman... Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hicret için seferber olmuş. 7 yaşında bir çocuk Resulullah hicret ettiği zaman. Ondan dolayı Mekke hayatı için çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Ama çok önemli bir bilgi var ki o bilgiyi biraz bizim dünyamıza vereceği mesaj üzerinden de anlamamız gerekir. 14 yaşında gelip Müslüman olduğu zaman... O zaman hicretin yedinci yılı Hudeybiyen'in arkası babası gelecek o da onunla beraber gelecek. Babasıyla beraber Resulullah'ın önünde iman edince dışarıya çıktıklarında babasına diyecek ki ben yedi yıldır zaten Müslümandım. Yedi yaşından beridir ben iman etmiştim ama senin korkundan söyleyemedim diyecek. Biraz kızacak gibi olacak ama bir şey söylemeyecek. Peki nasıl iman etmiş? Ben çok merak ettim biraz araştırdım bir şey de bulamadım şöyle bir kıyas yaptım inşallah isabet kaydetmişimdir. O evde yani Amr ibn As ve Rayta Binti Münebbihin evinde her gün İslam konuşuluyor ancak o günler İslam'ın aleyhinde konuşuluyor aleyhinde konuşulmasına rağmen Abdullah etkileniyor. İmana ait yüreğinde bir şeyleri tutuyor. Ve 7 yıl boyunca bunu kimseye söylemiyor. Ne diyorum çankırılı kardeşlerim anlıyor musunuz beni? Anlıyorsunuzdur. İslam'ın aleyhinde konuşulması bile bir evde çocukları etkiliyor. Ya İslam'ın lehinde konuşulması? Artık siz ona hesap edin. Eğer biz evimizde İslam konuşursak. Vallahi çocuklarımız bu çağın sahabesi olma adına adım atarlar. Ama biz evde sofranın başında dedikoduyu malzeme edersek falanca şunu etmiş peşmakence şunu etmiş diye konuşursak televizyon dizilerini konuşursak interneti maçı şuyu buyu falan filan konuşursak çocuklar da o olacak. Şunu iyi bilin ki babalar çokluğunlukta anneler de var burada. Ben de üç tane evlat sahibiyim. İnşallah Allah hepimizin evlatlarını kendi yolunda eylesin. Alıp karşımıza çocuklarımızı konuştuğumuz zaman bizi dinlemiyorlar. Hele bu asrın çocukları asla dinlemiyor. Baba ne diyorsa onun inadını yapıyor. Böyle bu asır bir acayip asır. Ama evde beyle hanım ne konuşursa çocuk onları alıyor. Şimdi bazı çocuklar dolaşıyorlar ya salonda siz seslerinden de rahatsız oluyorsunuz. Ben hiç olmuyorum. Onlar sizden daha iyi dinliyorlar. Yıllar sonra anlatacaklar aslında. Şu anda onların o safi dimağlarına nakş oluyor. Hal böyle olunca biz eğer çocuk yetiştirmek istiyorsak Falanca Kur'an kursuna filanca İmam e, ondan sonra şuraya buraya kitaplar verip etrafını kitaplarla donatmaya al çocuğum şu filmi izlemeye bunları söylemek bunları yapmak bir yoldur. Ama hepsinden önemli yol evde eşinizle birbiriniz arasındaki münasebettir. Bu münasebet İslami ve insani ise kapı çalındığı zaman kapıya koşan hanım ise... Zaten alacağını alıyor o çocuk. Saygı öyle öğrenilir. Saygı sözüyle öğretilmez. İslam'a saygı da ancak hayatla öğretilir. Ezan okunduğu zaman namaza koşan, seccadeye koşan bir baba, bir anne çocuğuna namaz nasihatı yapmıştır. Başka namaz nasihatı yapmasına gerek yok. O işin en temelini orada yapmıştır. İşte Amr İbni As hanımıyla... İslam'ın aleyhine konuşurken Muhammed şöyle yaptı putlarımızı kerih gördü bugün de şöyle ayetler okudu bugün de ona şunlar inandı diye her gün evde konuşulan o meseleler Abdullah'ın şahsiyetini şekillendiren en önemli işaretlerden bir tanesi vesilelerden bir tanesi oluyor hal böyle olunca Abdullah İbni Amr İslam'a Çocukken daha tertemiz bir dimak ile varıyor ve tertemiz bir şekilde Resulullah'ın huzuruna geliyor. Resulullah'ın huzuruna geliyor 14-15 yaşında bir delikanlı dikkat buyurun. Babası Amr ibn As okuma yazma öğretmiş ona. İki dil biliyor Arapçanın dışında. Süryanice biliyor, İbranice biliyor. Resulullah'ın yanına gelip iman edince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun kabili, kabili, kabiliyetini, mizacını, kapasitesini keşfedince anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah İbni Amr için yaptığı şu. Senin yerin Suffa Mektebi. Artık o Suffa Mektebi'nin en gözde talebelerinden biridir. Çok geçmez Efendimiz aleyhissalatü vesselam Abdullah İbni Amr'ı Suffa'nın hat. Yazı muallimi olarak atar nice sahabeyi gencecik yaşına rağmen onun ayağına gönderir ve ona yazı öğretmesi adına bir emir verir. Süryanice İbranice'yi bildiği için Abdullah İbni Amr Tevrat'ı da okur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazı sahabilere başka kitapları Tevrat'ı İncil'i okumayı yasaklamıştır. Mesela Hazreti Ömer bir gün bir soru sorduğu zaman çok sert bir cevap vermiştir. Ama Abdullah İbn Amr'a bir şey söylemiyor. Ve bir şey söylememesinin arkasından da güzel de bir müjde veriyor. Efendimizin bir sünneti var. Sürekli yaptığı davranışlardan biridir bu. Nedir o? Özellikle sabah namazı kıldırdıktan sonra döner cemaate der ki içinizden bugün rüya gören var mı? Sahabeden de kim rüya görmüşse ben ya Resulallah der elini kaldırır kalkar o rüyayı anlatır. Yine bir gün soruyor içinizden rüya gören var mı? Abdullah İbni Amr 14-15 yaşında bir delikanlı dikkat buyurun kaldırıyor evini, elini. Ben ya Resulallah diyor. Ne gördüm bakayım anlat diyor. Ya Resulallah diyor rüyamda gördüm sağ elimde bal var sol elimde yağ var. ''Ve ben ikisini de öyle bir iştahla yiyorum ki o iştahın bana verdiği tatla uyanıyorum.'' Nedir bunun tabiri? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ''Sen hakikat görmüşsün. Sen Kur'an'dan bal gibi alacağını alıyorsun. Tevrat'tan da hakikat adına tahrif bile olsa içinde var olan doğrulardan, o doğru bilgilerden yağ gibi olanları alıyorsun.'' iki bilgiden de nasipleniyoruz. Rüyayı efendimiz Aleyhissalatu vesselam böyle tabir ettikten sonra bir de Am Abdullah İbni Amr'ı uyarıyor. Onları nasıl okunacağı, o kitapların nasıl okunacağı yönde tabir caizse bir usul öğretiyor. Abdullah İbni Amr böyle Sufa mektebinin talebelerindeyken şimdi söyleyeceğim söz belki bazı babaların zoruna gidecek ama söyleyeceğim. 15-16 yaşlarındayken babası tarafından evlendiriliyor. Gencecik, rüyalarına günah girmeden, aman oğlum üniversiteyi bitirsin, iş sahibi olsun, şunu yapsın, bunu yapsın gibi dünyalık mülahazalar değil. Benim oğlum ev idare edebilir mi? Zaten ev idare edebilen adam... İşini de kurmuştur o güne kadar da bizimki biraz dünyevi anlamda farklı mülahazalarla bezendiği için anlamakta zorlanıyoruz. Ama o gün o günün dünyasında böyle bir adım atılıyor. Belki örfü diyebileceksiniz kızların ve erkeklerin o kadar küçük yaşlanması tamam örfü olsun da 30 yaşına gelmiş bizim erkeklerimiz kızlarımız halen evlenmemişlerse buna ne demeli? Yakın bir zamanda İstanbul'da bildiğiniz bir vakıfta bir anket yapıldı. Amaç onu tespit etmek değil bir şeyler soruldu da o soruların üzerinden o da tespit edildi. Yaklaşık 300 tane kızımız 30 yaşlarında ve halen evlenmemişler. Ne diyeceksiniz Allah aşkına buna? Beyaz atlı prens bekliyor birileri prenses o hikayelerde o filmlerde Evlilik bir ibadettir namaz gibi oruç gibi ibadet olarak algıladığımız zaman külfeti var ve biz o külfetini tattığımız zaman külfetini taşıdığımız zaman aslında ibadeti yerine getirmiş oluyoruz o da ayrı bir şey evlendiriyor. Medine'nin en güzel kızlarından en soylu kızlarından bunu nereden bildiğimi söyleyeceğim şimdi adı Ümmü Muhammed binti Mahmiye evlendiriyor baba Amr As, gerçek bir baba, gerçek bir kayınbaba nasıl olur bizi öğretiyor. Evliliğin üzerinden 3 ay geçtikten sonra oğlunun evine gidiyor oğlu yokken. Geliniyle sohbet etmeye. Ne için? Evi karıştırmaya, yapılan yemeğe kırk kusur bulmaya, bir şeyler söyleyip de evi germeye değil. Asr-ı saadetten bir kayınbaba anlatıyorum size. Gelinini o tutturuyor karşısına kızım diyor sen benim kızımsın Abdullah da benim oğlum söyle bakayım sana karşı muamelesi nasıl gerçek baba budur zaten diyor ki o gelin hanım babacığım diyor oğlun dört dörtlük bir insan tek bir kusuru var Allah aşkına ne olabilir kusuru söyleyeyim de şaşırın. Çok namaz kılıyor. Günlerce oruç tutuyor. Geceleri rahlenin başında Kur'an okuyor. Biraz beni ihmal ediyor. Bunu duyar duymaz Amr ibn Az öyle bir sinirleniyor ki hemen kalkıyor. Abdullah'ı buluyor. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın diyor. Elinden tuttuğu gibi Resulullah'ın huzurunda. Ya Resulallah diyor. Medine'nin en güzel kızını. En soylu kızını nereden biliyormuşum anladınız değil mi? Söz Amr İbni As'ın sözüdür. En güzel kızı en soylu kızını evlendirmişim. Sordum kıza böyle böyle bir şey dedi. Abdullah dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sen nasıl yapıyorsun? Başladı anlatmaya. Orucunu, Kur'an'ını, kıraatini. Hayır dedi böyle yapma. Bak benim gibi yap. Ben de geceleri Rabbimle baş başa olurum ama ailemle de beraber kalırım Ben de bazen oruç tutarım ama bazen iftar ederim Unutma senin üzerinde haklar vardır Allah'ın senin üzerinde hakkı var Peygamberinin senin üzerinde hakkı var Babanın ailenin senin üzerinde hakkı var Hanımının çocuklarının senin üzerinde hakkı var. Bedeninin senin üzerinde hakkı var. Her hak sahibine hakkını vermelisin. Eğer böyle yapmaz da benim sünnetimden yüz çevirirsen benden değilsin. Ne yaptı Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İtidal adına, denge adına bir şey söyledi. Ve açın bugün sebebi nuzul kitaplarını bakın Kur'an'dan Amr ibn Abdullah ibn Amr okuyoruz. Dikkat buyurun. Açın sebebinuzül kitaplarını. Ahsab suresinin 21. ayeti. Laqad kana lakum fi Rasûlillâhi usvetun hasenetun limen kâne yarcullâhe ve'l-yevmel âhir <gülüyor> ve zekerrallâhe kesîran ayeti. Muhakkak andolsun. Allah'ı ve Resulünü umanlar, ahiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah Resulü'nde güzel bir örneklik vardır. Bu ayet kimler hakkında nazil olmuş? İtidal çizgisini zorlayanlar hakkında nazil olmuş. Onlardan biri Abdullah İbni Amr. Onlardan biri ümmetin hakimi olan Ebu Derda. Onlardan bir tanesi Selman-ı Farisi. Onlardan bir tanesi Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhu Ecmain, onlar hakkında nazil olmuş. Ancak burada bir şeye dikkatlerinizi çekmek isterim. Bu ayet nazil olduğu zaman şu çizgiyi itidal çizgisi olarak kabul edin. Bir çizgi olarak kabul edin. Sahabe şurada duruyor. Çizgi burada. Allah ve Resulü diyor ki inin aşağıya. Ama bize gelince çizgi burada duruyor. Biz buradayız. Ayet bize diyor ki çıkın yukarıya. Sahabe ile aramızdaki farkı anladınız mı? İtidal adına onlar çizgiyi aşmışlar yukarıdan aşağıya indiriyor. Allah onları biz ise sonradan gelenler çizgiyi çok aşağıda bırakmışız. Bizi de adeta tutmuş böyle elimizden yukarıya doğru kaldırmaya çalışıyor. Ayet nazil olmuş günler geçmiş aradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Amr'ı almış karşısına. Abdullah İbn Amr: "Ey Abdullah" demiş. "Söyle bakalım bana. Nasıl Kur'an okuyorsun?" Daha cevap vermeden efendimiz cevap veriyor. Diyor ki: "Kur'an'ı şöyle oku. Tam bir ayda bir hatimet. O gün nazil olan ayetler ne kadarsa onlar oku." Ya Resulullah diyor, "Ben daha fazlasına güç yetirebilirim." O halde 15 günde bir hatimet. İtidal çizgisi neymiş? ayda bir hatim etmek alıyorsunuz değil mi alacağınızı size mesaj veriyorum aslında ama Abdullah İbni Amr diyor ki Ya Resulallah ben daha fazlasına güç yetirebilirim 15 günde bir yap Ya Resulallah daha fazlasına haftada bir yap Ya Resulallah daha fazlasına 3 günde bir hatim yap Ya Resulallah daha fazlasına daha fazlasına izin yok ey Abdullah sen oruç tutarsan ayın başından, ayın ortasından, ayın sonundan her ay üç gün tut. Ya Resulallah daha fazlasına güç yetirebilirim. O halde haftada iki gün tut. Yani pazartesi ve perşembe. Ya Resulallah daha fazlasına güç yetirebilirim. O halde kardeşim Davut gibi bir gün tut bir gün iftar et. Ya Resulallah daha fazlasına güç yetirebilirim. Hayır. Daha fazlası yok. İtidal çizgisini koyuyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam koyacağı yere. Ve Abdullah İbn Amr 50 yıl bu efendimizden bu tavsiyeyi aldıktan 50 yıl sonra bunu yapıyor. Dikkat buyurun. 50 yıl sonra talebesi mücahide söylediği bir söz var. Diyor ki ah keşke o gün Resulullah'ı dinleseydim ayda bir hatim ayda üç günde oruç tutsaydım. şimdi yaşlandım artık yapamıyorum yapamadığım için de o üzüntüyü o sıkıntıyı yüreğimde taşıyorum. Ama Resulullah bana demişti ibadetin makbul olanı az ama sürekli olan keşke öyle yapsaydım deyip itidal çizgisinin önemini ümmete söyleyecek. Böyle bir hayatın sahibi olarak gidiyor Abdullah İbni Amr Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ondan menmun ve razı oluyor Geliyor halifeler dönemi Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer Hazreti Osman Hazreti Ali dönemi Ben o dönemlerin hepsini Üç kelimede size özetleyeyim Abdullah İbni Amr'ın hayatından çıkarmadığı Üç temel kavram bunlar. Nedir? İlim, ibadet ve cihat. İlim meydanlarının yıldızı o. Neyse hakkını veren, verdiğinin en önemli işareti zaten terk ettiği. İbadet adına yaptığı, hayatının sonuna kadar devam ettirdiği. Ya cihat adına? İslam orduları neredeyse oradadır. Alimi görüyor musunuz? Alim budur zaten. Alim bilgisi arttıkça kibri ata, artan adam değildir. Eğer böyleyse burada çok tehlike var ve buna alim de denmez ona ilim de denmez. Bilgi arttıkça haşyert artıyorsa Allah'tan korku Allah'a karşı saygı artıyorsa o elde edilen ilim onu elde eden de alimdir. Abdullah İbni Amir böyledir. İlim artıyor zirvelere dayanacak aynı ölçüde ibadet de artıyor aynı ölçüde cihat aşkı da artıyor. Ve bir bakıyoruz onu Şam'da görüyoruz Şam cephesinde bir bakıyoruz Filistin'de bir bakıyoruz Ürdün'de bir bakıyoruz babasının arkasında Filistin Kudüs'ten sonra Mısır topraklarında. İslam orduları neredeyse orada ben alim adamım. Ben kitaplarla uğraşayım, başkası da başkasını yapsın değil. Amel, ilim, cihat bütünlüğüyle bir hayat örneği ve modeli koyuyor ortaya Abdullah İbn Amr. Böyle bir hayat geçiriyor geçirirken kendi söylediği bir söze gelip yaslanıyor tarihi. Ah diyor. Keşke 20 yıl önce vefat etseydim de o günü görmeseydim. O gün hangi gündür biliyor musunuz? O gün sıfın savaşıdır. Hazreti Ali'ye ilk biat edenlerden bir tanesidir. Abdullah İbni Amr. Ama biliyorsunuz şartlar, farklı farklı mülahazalar. O gün Şam tarafında Amr İbni Az Hazreti Ali'ye karşı mücadele verecek. Ve oğlu Abdullah'ı da Sıffı'nın meydanına götürmek isteyecek. Oğlu diyecek ki baba hangi cihat meydanına gidersen git. Elimden tut. Vallahi kim olduğuna bakmadan bu İran toprağıymış. Bu Rum toprağıymış. Bu Mısır'mış demeden senin arkanda olmam gereken yerde yer alırım. Ama ne olur beni Müslümanlara karşı meydana çıkacağım bir savaşa dahil etme. Amr İbni As der ki oğlum der bak biz sıfına Ali'ye karşı olmak için çıkmıyoruz. Osman'ın kanının hesabını sormak için çıkıyoruz. Sen diyor eğer gelmezsen sana Resulullah'ın söylediği sözü hatırlatırım. Nedir baba diyor hatırlıyor musun bir gün? Seni Resulullah'a şikayete götürmüştüm. Biraz önce hanımıyla ile alakalı anlattığım rivayet o rivayetin devamı. Sen çok namaz kılıyordun, oruç tutuyordun Resulullah sana şöyle şöyle uyarılarda bulundu. Sen tam kapıdan çıkacağın sırada Resulullah seni çağırdı huzuruna. Sana ne dedi? Abdullah dedi. Babana itaat konusunda asla gevşeklik gösterme. Ve itaat konusunda ne gerekiyorsa onu yap dedi. Hatırladın mı? Hatırladım diyor. Ama ben günahta itaat olmayacağını da ondan duydum diyor Abdullah. Sen beni bir günaha çağırıyorsun. Hazreti Ali'ye karşı savaşmak bu bir günah. Meşru halifeye kılıç çekilir mi diyor. Hayır diyor bizim derdimiz o değil. Bizim derdimiz Osman'ın katillerini bulmak. Ve bu halde zorla onu alıp götürüyor. Gidiyor Abdullah İbn Amr. Allah bir iş için onu gönderecek. Onun diliyle onun lisanıyla sıffının meydanında bir hakikat duyurulacak. Hiçbir şey boşuna değil bunu bilin. Hiçbir şey. Zaten tesadüf diye bir şey yoktur bizim kitabımıza. Tevafuk vardır. O da bilinçli ve planlanmış rastlantıdır. Öyledir. Abdullah İbni Amr'ın da sıfın meydanına gitmesinin çok önemli bir hikmeti var. Katılıyor savaşa. Ne eline bir kılıç alıyor ne ok kendi itirafı. Savaş meydanında dolaşırken son anda bir sesle yankılanıyor sıfın meydanı. O güne kadar hep Hazreti Ali'nin yanında olan ve o gün yaşı 92 olan Ammar bin Yasir. Şam tarafından bir okla yaralanıp yere düştüğü zaman son nasibi bir bardak süt. Bir bardak sütü de içtiği zaman haykırıyor. Abdullah İbni Amr o meydanda. Meğer Allah onu oraya o hakikati duyursun diye göndermiş. Ne diyor? Vallahi ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan duydum. O dedi ki Ammar seni kardeşlerin değil seni bagi bir topluluk yoldan çıkmış günaha dalmış bir topluluk katledecek. Ve senin bu dünyadan son nasibin bir bardak süt olacak. Bu söz yankılanınca sıbbının meydanında Ammar bin Yasir demek ne demek biliyor musunuz? Hakikatin mihenk taşı demektir. Resulullah söylüyor bunu. O mihenk taşı Ammar neredeyse hak oradadır. Ammarla beraberdir. Ve Ammar bin Yasir'in tarafı, Hazreti Ali'nin tarafı, hak taraf, o taraf bu söz duyurulur duyurulmaz. İnsanlar halka halka Hazreti Ali'nin yanına geçiyorlar. Ama sonra olan oluyor, mızrakların ucuna Kur'an takılıyor, hakem olayına mahkum ediliyor Hazreti Ali, arkasındaki hadiseleri biliyorsunuz. Ammar bin Yasir'in şehadetini orada duyuruyor, Allah onun için göndermiş. Dönüp geliyor sıfından, Sürekli dilinden düşürmediği Ah Abdullah diyor. Allah senin canını alsaydı da sen. Ali'ye karşı olan bir ordunun içerisinde yer almasaydın. Onun çok samimi bir arkadaşı var. Bir dostu kardeşi biraz yaşça büyüktür ama çok sever onu. Kimdir o dostu biliyor musunuz? Bugünlerde onun şehadetinin yıl dönümü. İçinde bulunduğumuz ay Muharrem. Ve biz de aşurayı daha dün yolcu ettik. Kerbela'da hicri 61 yılında peygamber aleyhisselatu vesselamın yani dedesinin miras bıraktığı o dini bize intikal ettirmek için Kerbubela toprağına kanını akıtan Hazreti Hüseyin onun can ciğer arkadaşıdır. Ama sahabe bir şey daha öğretecek bize. Küsüyor Hazreti Hüseyin. Sıffın savaşından sonra da öylesine konuşuyor. Arada bir küslük yok tamamen bir devre dışı bırakmak yok ama bir dargınlık var. Sıfının yıllar sonrasıdır. Abdullah İbni Amr oturuyor. Yanında Ebu Said El Hudri var. O anda Hazreti Hüseyin mescide giriyor. Hazreti Hüseyin'in şöyle bir gelişini hissediyor. Ebu Said diyor bak bak bak kimi göreceksin. Şu gelen adam var ya gelen adam meleklerin kanatlarıyla koruduğu bir adamdır. Vallahi ben şimdi onun kadar yeryüzünde hayırlı bir adam bilmiyorum. Ama o adam bana küs biliyor musun diyor. Sahralar dolusu koyunum olsa bana benimle barışsın diye onların hepsini ona ve onun müjdesi için verebilirdim. Bir dost... Müslüman böyle olur zaten. Ebu Said el-Hudri hemen ayağa kalkıyor. İstiyor musun diyor aracı olayım sizi barıştırayım. Nasıl istemem diyor. Zaten onu bekliyorum bir fırsat olsun da bir daha ben Hüseyin'le barışabilsem. Tamam diyor yarın benimle gel. Yarın alıyor yanına Hazreti Hüseyin'in evine gidiyor. Ebu Said el-Hudri içeriye giriyor. Sen diyor kapıda bekle. Hazreti Hüseyin'e anlatıyor diyor dün. Sen içeriye girdiğin zaman senin için böyle böyle söyledi. Şimdi de barışmak istiyor. Arayı buluyor. Abdullah i̇bn Amr'ı içeriye davet ediyor. Hazreti Hüseyin konuşuyor. Ey Abdullah diyor. Dün ben mescide girdiğim zaman sen insanların en hayırlısı geldi diye bir söz söylemişsin. Beni insanların en hayırlısı olarak kabul etmişsin. Unutma ki benim babam benden daha hayırlıydı. Eğer ben insanların en hayırlısıysam o da insanların en hayırlısıydı. Sen niye peki ona karşı sıfında diğer tarafın içerisinde yer aldın? Hüseyin diyor dur ve beni dinle. Dinle ben anlatayım sonra sen hükmünü ver. Başlıyor anlatmaya. Deden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bana babana itaat konusunda kesin emir verdi. Babam da sıffın günü bana bunu söyledi. Ben dedim ki Ali'ye karşı kılıç kullanmak günahdır. Bana dedi ki bizim derdimiz Ali'ye kılıç kullanmak değil Osman'ın kanının hesabını sormak ve beni zorla ikna etti. Ama vallahi ben sıffının meydanında halen yüreğimde o sıkıntıyı taşıyan bir halde bir tek ok atmadım elime kılıç alıp kullanmadım. Ve ben o günden beridir Allah'ım diyorum canımı alsaydın da ben sıffının meydanına çıkmasaydım. Sen böyle mi diyorsun diyor Hazreti Hüseyin evet diyor. Bir şey söylemiyor tebessüm ediyor. Dost Ebu Said El Kudri haydi diyor haydi kalkın ve kucaklaşın bu küskünlüğü aranızda bitirin. Kucaklaşılıyor ve küskünlük böyle bitiyor. Abdullah İbni Amr böyle bir hayatın sahibi Her haliyle bize bir şeyler üretiyor Hicri 685 70 yıllık bir hayat O Mısır'da o günkü adıyla Fustat'ta Bugünkü adıyla Kahire'de Allah'ım ben bir dua edeceğim Şimdi gönülden bir amin diyeceksiniz Siz Mısır'daki kardeşlerimiz için Buradan aminlerinizi göndereceksiniz Ya Rabbi sen bir an önce Mısır'daki kardeşlerimize Hayır kapılarını aç inşallah O topraklarda Şu anda Babasının adına orada çok güzel Bir cami vardır Amr az As camisi O da hemen o caminin avlusunda Metfundur Allah ona da Babasına da rahmet eylesin. Aziz kardeşlerim. Fazla söze hacet yok. Ama siz zaten Darul Hadis'in talebeleri olarak. Az sözden de çok şey alırsınız. Şimdi dedim ya. Sözleri üzerinden. Ve rivayet ettiği hadisler üzerinden. Bize çok mesaj verir. Abdullah İbn Amr. Verdiği mesajların hepsi de. Biraz sonra göreceksiniz. Hepsi de. Ahlaki ilkeleri içerisinde barındırmaktadır. Şimdi ben size. Üç tane. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize rivayet ettiği hadisleri üzerinden. Üç tane de kendi sözleri üzerinden. Altı tane söz hediye edeceğim. Emanet edeceğim. İnşallah sizler bu emanetlere sahip çıkacaksınız. O sözlerin. O sözlerin. Gerekçeleri olan yani hadis ve kendi sözlerine dair bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Nasıl bir sahabi efendimizin hayat defterinin önüne oturduk bugün siz bu 6 tane mesaj 6 tane rivayet çerçevesinden daha iyi anlamış olacaksınız. Bakın bize Abdullah İbni Anır ne diyor. Elinden ve dilinden Müslümanlar emin olsunlar ki. İstenilen kıvamda Müslüman olabilesin. Allah'ın yasaklarından sevaplarına doğru hicret et ki gerçek manada muhacir olabilesin. Bir daha tekrar ediyorum sözü. Elinden ve dilinden Müslümanlar emin olsunlar ki istenilen kıvamda Müslüman olabilesin. Allah'ın yasaklarından sevaplarına doğru hicret et ki Gerçek manada muhacir olabilesin. Bu mesajı nereden aldık? Bir hadisten hepinizin bildiği bir hadis. Bukhari'de, Müslim'de onlarca hadis kitabında Resulullah'ın bize söylediği bir söz. Diyor ki Efendimiz Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Muhacir ise Allah'ın yasaklarından sevaplarına hicret edendir. Bu hadisi bize kim rivayet etmiş? Abdullah İbni Amr. Rivayet ettiği hadislerin üzerinden alın. Müslümanı Resulullah nasıl tasvir etmiş? Elinden ve dilinden başkaları emin mi? Buna bak. Oturduğun zaman sen ne konuşuyorsun? Allah'tan, kitabından mı? Yoksa Müslümanların dedikodusunu mu yapıyorsun? Falanca şöyle, filanca şöyle. Şu kardeşim böyle, şu dostum böyle mi diyorsun? Ne konuşuyorsun elinden ve dilinden Müslümanlar ne kadar emin? Bunu sorgularsan eğer kamil Müslüman olabilirsin diyor. Ya muhacir neymiş? Evet Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacir. Ama Allah'ın yasak kıldığı şeylerden Allah'ın sevap kıldıklarına yürüyen de muhacir. Sana somut bir şey söyleyeyim. Televizyonun karşısından... Televizyonsuz odaya yürümek de hicrettir. Orada da günah adına bir şey varsa gözünü haramlardan aldığın müddetçe sen muhacirsin. Ey delikanlı sen başkalarına uydun 3 saatin 4 saatin internetin başında. Olmak istiyor musun 21. asırda muhacir? Oradan hicret edeceksin. Allah'ın memnun olacağı işlere sen muhacirsin. Hicret etmek için ille de Mekke ve Medine gerekmiyor. Senin iman ettiğin peygamber bak sana ne diyor. İkinci mesaj yine bir hadise dayanıyor. Hadisi söyleyeceğim. Dilin doğrulukla, kalbin haşiyetle, evin saliha bir hanım ile donanırsa Allah sana üç hayır nasip etmiştir. Bu nasiplerin kıymetini Gerçek manada bil ki nimetler üzerine ziyadeleşsin. Bir daha tekrar edeyim bu sözü. Dilin doğrulukla, kalbin haşiyetle, evin saliha bir hanımla donanırsa Allah sana üç hayır nasip etmiştir. Bu nasiplerin kıymetini gerçek manada bil ki nimetler üzerine ziyadeleşsin. Nereden çıkardım bu sözü? Geliyor Abdullah İbni Amr. Ya Resulallah diyor. Bana üç tane hayır. Üç tane de şer söyle. Üç hayıra dört elle sarılayım. Üç şeri de hayatımdan çıkarayım. Resulullah da diyor ki. Üç hayır. Doğru söyleyen bir dil. Allah'tan korkan bir kalp. Ve saliha bir hanımdır. Üç şer ise. Yalana alışan bir dil, Allah korkusu ile titremeyen bir kalp ve kötü huylu bir kadındır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylüyor. Peki erkekler aldı alacağını da sanki erkeklere buradan bir şey varmış gibi gözüküyor. Sanki kötü huylu erkek olmazmış gibi anlaşılıyor. Bu öyle anlaşılmasın. Bizim peygamberimiz cevamiyul kelimdir. Az söz ile çok şey söyler. Bunu erkeğe söyledi mi tersi de geçerlidir. Kadın için de aynı şey geçerlidir. Dolayısıyla kadın da bunu kendi dünyasından okuyarak alacağını alacaktır. Üçüncüsü Abdullah İbn Amr'ın yine Resulullah'ın bir hadisine yaslanarak bize verdiği mesaj. Kendi değerlerini ele ayağa düşürmek istemiyorsan... Başkalarının değer ve hassasiyetlerine dil uzatma ki saygı gösterip saygı bulabilesin. Bir daha söylüyorum kendi değerini ele ayağa düşürmek istemiyorsan kendi değerlerini başkalarının değer ve hassasiyetlerine dil uzatma ki gerçek manada saygı gösterip saygı bulabilesin. Ne diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz biliyor musunuz? Diyor ki Bukhari'de geçen bir hadis bir kimse başkasının anne ve babasına küfür eder söverse o da döner, döner onun anne ve babasına söver. Hadisin öncesi şudur aslında Resulullah der ki aleyhissalatü vesselam en hayırsız evlat odur ki kendi ana ve babasına küfür eder. Sorarlar derler ki ya asılallah hiçbir insan kendi anne ve babasına küfür eder mi efendimiz de bunu söyler. Eğer bir insan kalkar başkasının anne ve babasına küfür ederse o da döner onun ana babasına küfür eder. Meseleye o sebep olduğu için o günahkardır. Ve buradan Abdullah ibn Amr Değerlerini korumak isteyenlere bir işaret veriyor. Başkalarının değerlerine dil uzatmayın. Başkalarının değerleriyle uğraşmayın ki onlar da sizin değerlerinize dil uzatmasınlar diyor. 3 tane mesajı 3 tane hadisten yola çıkarak söyledim. 3 hadisi de bize rivayet eden Abdullah İbni Amr. 3 tane de onun sözlerinde ait mesajları söylüyorum. 1- Berekete nail olmak ve ilahi tecellilere erişmek istiyorsan güneşin üzerine doğmalısın ki o güzel zaman dilimlerinden istifade edebilesin. Bir daha söylüyorum. Berekete nail olmak ve ilahi tecellilere erişmek istiyorsan güneşin üstüne doğmalısın ki o güzel zaman dilimlerinden istifade edebilesin. Nereden çıkarıyorum bu mesajı o her zaman sabah namazından sonra uyanık olur ailesini de uyandırır ve ailesine der ki kalkın ne olur kalkın bu vakit yatma vakti değil ilahi tecellilere ve ilahi bereketlere muhatap olma vaktidir. Vallahi bu vakitlerin bereketi insana cennet kazandırtır. Müslüman nasıl bir adamdır? Asla güneşi üzerine doğutmayan adamdır. Eğer siz güneşin üzerine doğuyorsanız siz bu hayatı inşa edebilirsiniz. Yoksa uykuya yoksa yorgana yoksa yastığa yoksa yatağa hayatınızda çok yer açarsanız dünya sizin elinizden ne görür insanlık sizin elinizden ne görür. En ideal uyku 8 saatmiş. Kim diyor bunu? Mışmış bu. Mış birilerinin kalukili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 3 saatten fazla uyuduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok. Sen 3 saat uyumada 5 saat uyu 6 saat uyu sen nasıl 8 saat 10 saat uykuyla zamanı geçirebilirsin. İmar etme gibi bir görevin var senin bu dünyayı. Yeryüzüne imanın mesajlarını duyurma gibi bir görevin var senin. Hal böyleyse eğer nasıl sen uykuya bu zamanını harcayabilirsin. Bak Abdullah İbni Amr bunu diyor. Sabahın erken saatleri bereket saatleridir. Çık dışarı ne adına olursa olsun. Ticaret olsun, zanaat olsun, iş olsun, tebliğ olsun, davet olsun ne olursa olsun. Çık ve o güneşin doğduğu erken saatlerde... Bereket adına sen de alacağını al. İkincisi. Bir Müslüman'ın hayatında olmaması gereken. Nankörlük ve vefasızlık hastalıklarına karşı. Hassas ol ki. Cennete giden yolda. Cehennem yolunun yolcusu olmayasın. Bir daha söylüyorum. Bir Müslüman'ın hayatında. Olmaması gereken bunlar olmaması lazım bir Müslüman hayatında nedir nankörlük ve vefasızlık hastalıklarına karşı hassas ol ki cennete giden yolda cehennem yolunun yolcusu olmayasın ne diyor bakın Abdullah İbn Amr yine kadın erkek erkeğedir belki ama kadın erkek hep beraber anlayacağız bir kadının Varlıklı ve iyi halinde kocasının yüzüne gülmesi fakirliği ve yokluğu zamanında ise kocasına yüz asıp ondan yüzünü çevirmesi cehennemi kazanması için yeterlidir. Sözü Abdullah İbni Amr söylüyor evet ama bu söz bir hadise dayanıyor biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bana cehennem gösterildi bir de baktım ki cehennemi hep kadınlar doldurmuş. Kadınların çoğu. Sahabe merak ediyor. Ya Resulallah diyor. O kadınlar kafir mi oldular? İnkar ettiler? Hayır diyor. Kocalarına karşı nankörlük ettiler. Allah Resulü açıklıyor. Bir koca kadınına iyilik yapar, iyilik yapar, iyilik yapar. Bir gün gelir eli daralır iyilik yapmaz. Kadın döner kocasına der ki sen ne yaptın ki bana? Yıllar yılı ben saçımı sana süpürge yaptım ama sen bana hiçbir şey yapmadın. Ben babamın evinde şöyleydim, ben babanın evinde böyleydim. Tırnak içinde söylüyorum Resulullah böyle bir şey söylemiyor ama hanımlarımız söylüyor. Beni kimler istedi ne hakimler ne savcılar falan filan bir sürü şey dizilir. İşte bunun adı nankörlük ve buna karşı uyarıyor bizi. Peki erkekler nasıl anlayacak bunu? Beyimiz evlenmiş 30 yaşında genç eli dar Allah yürü kulum demiş 40 yaşına gelmiş 50 yaşına gelmiş yanında sekreterler olmuş etrafında adamlar olmuş ona çocuk doğuran zor zamanlarında ona evde huzur ve saadet veren kadının yüzüne bakmıyor bu söz öyle erkek içinde buradaki nankörlük Sadece kadın için değildir. Ne olur böyle anlamayın. Ne dedim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cevamiyul kelimdir. Az söz söyler sözü söyler. Sen artık anla onu. Orada bir mesaj var. Cinsiyet önemli değil orada. Söylenen söz kime uyuyor? O biçilen elbise kime uyuyor ona bak. Nankörlük yapan erkek olsun kadın olsun bu sözün muhatabıdır. Sonuncusu, üçüncüsünü de söylüyorum ve sözlerimi bitiriyorum. Diyor ki bize verdiği mesaj şu. İlim yolunda ilerlerken sevyen arttıkça haşyetin değil, kibrin artıyorsa, her öğrendiğin seni titretmiyorsa, kendini iyice hesaba çek ki işin neticesinde eyvah demeyesin. Bir daha söylüyorum. İlim yolunda ilerlerken seviyen arttıkça haşyetin değil kibrin artıyorsa. Her öğrendiğin seni titretmiyorsa kendini iyice hesaba çek ki işin neticesinde eyvah demeyesin. Sözü nedir Abdullah İbni Amr'ın? Söze bakın ve hizaya gelin. İlim ile elde ettiğim bilgilerin sadece bir miktarına. Siz vakıf olsaydınız vallahi beliniz bükülünceye kadar secdeden kalkmazdınız. Onlar gerçek ilme vakıf olan insanlar olarak onun altında inlediler, onun altında titrediler. Bize düşen onların mesajlarını alıp hayatımızda diriltmektir. Allah sizlerin gücüne güç katsın. Bu topraklarda ekilen hadis namına gayreti sizlerin elleriyle yeşersin. Öyle çalışın, öyle gayret edin ki çankırı hadisle özleşsin. Hadis denince memleketimizde burası aklımıza gelsin. Hadis adına projeler üretin. Resulullah'ın kutlu sözlerini yayma adına gayretiniz birse bin olsun. Unutmayın iman ettiğiniz peygamber dedi ki Allah o adamın yüzünü ak etsin ki Benden duyar bir söz başkalarına da aktarır. Siz de alın onun kutlu sözlerini alem sizin üzerinizden duysun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet ediyorum sizi ve cennette buluşma duasıyla o emanetimi bir dua olarak size de söyleyip aynı duayı da bekliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.